ve her muhterese bid'e ve her bid'e inlalale ve her dalalete ve selam kardeşlerim Allahümme Allahümme selam aleyküm ve rahmetullah ve bereketullah selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Allahümme. dersimiz biliyorsunuz sahih buhari'nin tevhid kitabı hadislerinin şerh-i alanakalıydı bugün Devlet Kitabı'nın 3 numaralı hadisi ki e, baştan sıraya konduğu zaman 7373 numaralı hadisine denk geliyor. Bugünkü hadisimiz yine ilk 1 e, ve 2. hadiste geçtiği gibi Muaz i̇bn Cebel radıyallahu anhu ile alakalı bir hadis. Muaz i̇bn Cebel diyor ki radıyallahu anhu,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 Resulü aleyhissalatü vesselam onlara azap etmemesidir buyurdu. Şimdi kardeşler hakikaten yüce bir hadis yaşanması gereken, anlaşılması gereken bir hadis ki bundan e,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 Daha sonra Muhammed Resulullah. ikisi birlikte müterazım dedik. İkisi birbirinden ayrılmayacak şekilde. Şimdi bu hadis geliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edecek olursanız hadiste karşıdaki insana bir şey anlatırken soruyla başlıyor. Bu da hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üslubu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 demektir. Şimdi İbn-i Hibban Rahimi diyor ki Allah'a ibadet verdiği <gülüyor> zaman ne akla gelir? İkrar bir lisan diline söyleyeceksin. Tasdik bir kalp, kalbine tasdik edeceksin ve amelün bil cevari azalarınla uzuvlarınla da ne yapacaksın? Aynen. Amel edeceksin. İşte Allah'a ibadet budur diyor İbn-i O yüzden kardeşler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 Bir rivayette Allah men la şeya kendisine hiçbir şey şirk koşmayana azap etmemesidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam başka bir rivayette. Yani nasıl? Allah'ın vaadidir. Evet. Demek ki kardeşler her kim Allah'a ibadet eder ve ona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 Taala. Şimdi bu şey eee sorgusuyla alakalı rivayetleri de hatırlayacak olursanız kardeşler korkuyor eğer e, inilerden en orta tarafını söyleyeyim Allah'ın huzuruna getirilir. Allah der ki diyor, meleğe götürün bunu cehennemdeki yeri gösterin derdir. Buhari üstündeki rivayetler. İşte senin yerin burasıydı. Ama işlemiş olduğun salih amele mukabil Allah sana fazl-ı kereminde cenneti nasip etti derdi, cennetteki yeri gösterdi. Hmm. Yani artık buradaki nedir bilmiyorum ama Allah'ın rahmeti, bereketi olmadan herhalde hiç kimse ennameliyle cennete ne yapamayacak gidemeyecek. Ancak Allah'ın fazl-ı sen salih amel işlediğin için diyor. Yoksa senin hak ettiğin diye yani. ve daha birçok rivayetler var mesela ömrü boyunca Müslüm'deki rivayette Allah'tan uzun ömür isteyen birisi var 300 sene Allah ömür veriyor Allah ömür benim ömrümü namazda geçir adam hep namaz kılıyor alnım secdedeyken ruhumu kabzettir ve alnım secdedeyken bu adamın ruhu kabzettir ameller tartılırken Allah göreceği, rahmetindir, cennete gir. O diyor ki, ya Rabbi amelindir farklı. Allah göreceği, amelin farklı olmasını emrediyor. Sırf gözünün şükrene amel etmiyor Allah Azze. Yutkunarak ya Rabbi rahmetinlerdir, rahmetinler cennete gir. Yani anlatılmak istedim bu noktada görüneceğe bakar ki emrediyor. Geni. O kadar çok rivayet var ki Allah'ın fazl kerem olmasa hiç kimse cennete ne yapma gidemez hatta müslümdir yani ne kadar rivayete bilirseniz bu noktayı açacak sabaha kadar rivayet getirsin bitmez o yani. yüzden evet. soruyor sen de mi Allah razı, i̇şte, razı olsun bir sürü rivayet geliyor insanlar ben de anlatsa sabaha kadar bitmez bu noktada yani mesela cennetten cehennem hadisini okuyan müslüman iman bazında Cibril'in gidip gelmesini görmüyor musunuz? Yok yok. Cibril'e diyor, dik bak da gel. Cibril cennete, muhabbeten mi var bu ayet ya? Hüsnü'nün evet. imanda da. Cennete gidiyor, geliyor. O kadar muhteşem ki cehenneme git gel diyor. O kadar korkunç ki kullarından Hiç kimse de evet. diyor. Kullarının hepsi cennete girer. Deha git gel diyor. Cennete gidiyor, bu sefer geç geliyor. Rahmetin olmasın, hiç kimse giremez. Evet. Şerbetler, birçok engeller, her şeyi görür. Cehenneme git geldi, gitmesiyle gelmesi bir olur. Vallahi rahmetin olmasın, kullardan hiçbiri bundan kurtulamaz. Evet. Yani Cibril'in hadisi, yani cennetle cehennemle alakalı hadisi,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 uğruyla tekrar tövbeye koşan kimseler içindir. O yüzden bir kimse 300 sene boyunca ibadet ediyor, namaz kılıyor. Neredeyse alnı secden kalkmayacak. Rabbisine kavuştuğunda ey ben seni neyle yargılayın? Adam 300 sene ibadet etti ya gözüne çok gözüküyor. Yaradı beni ama yargıla. Çünkü ben hayatımda hep ibadet ettim. Başka ne şirkim var, ne küfrüm var hiç şeyim yok. Siz ibadet alnım secdeden kalkmadı. Getiriliyor, tartılıyor ve sadece bir göz nimeti o kadarlar ibadete ne yapmıyor? Müsabi gelmiyor. Onu bile denkleniyor. Ya Rabbi beni rahmetinle yargılar. İşte o zaman ne Allah ne yapıyor? İşte inşallah cennetine koyuyor. O yüzden kardeşler evet Allah Azze ve Celle şirk koşmadığımız müddetçe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 vaat etmiştir. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin dilemesine, iradesine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeyle. Allah Azze ve Celle bizi affettiği, azap etmeyici kullarından eylesin. Demek ki kardeşler hakikaten önemlidir bir <gülüyor> konusunda ki işleyeceğimiz hadisler biliyorsunuz. Hep tevhid kitabında olduğu için tevhidle e, alakalı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 Çünkü Allah Azze ve Celle biz o isimleriyle ibadet ettiğimiz için e, nedir? Bunlar da Allah'a imanın birer parçasıdır. Yine muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kullarının Allah Azze ve Celle'ye karşı görevlerinin ne olduğunu ne yapmıştır? Bizlere açıkça beyan etmiştir.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 Nasih ile ya Allahumma ve ilahe illa ve Bu asli Allah razı olsun.